1553 numaralı konu Hazreti Ömer, Osman ve İbni Mesud'un Müslümanları zikre teşvik etmeleri. Evet, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: "Sakın kendinizi halktan bahsetmekle meşgul etmeyiniz, çünkü bu bir bela ve felakettir. Allah'ın zikrinden asla ayrılmayınız." Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: "Allah'ı anmaktan asla geri durmayınız, çünkü bu şifadır. Kendilerinden bahsetmek suretiyle halkı anmaktan ise geri durunuz, zira bu bir hastalıktır." Hazreti Osman şöyle buyurmuştur, eğer kalbilerimiz tertemiz kalmış olsaydı, Allah'ın zikrinden asla usanmazdı, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, Allah'ı çok zikrediniz, Allah'ın zikrinde yardımcı olacak kimselerden başkasıyla arkadaşlık yapmaman sana hiçbir zarar vermez.